يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في الناس İnşallah Allah subhanehu ve teala eğer nasip ederse bugünkü dersimizde anlatacağımız konu La ilahe illallah ve la ilahe illallah'ın şartları. Tabii bu konuyu seçmemizdeki amaç ilk başta başlangıç olarak bu bütün peygamberlerin ortak davetiydi. Yeryüzüne hiçbir peygamber gelmemişti ki mutlaka Allah subhanehu ve teala ona bu kelimeyi vahyetmiş ve o da kavmine bu kelimeyi söylemişti. Ve sonuç olarak da bizim peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kavmine geldiği zaman onlara ilk uyardığı mesele, onlara ilk anlattığı, ilk haber verdiği vahiden olan la ilahe illallah kelimesiydi. La ilahe illallah kelimesi peygamberlerin ilk daveti olması hasebiyle ve bizim peygamberimizin özellikle kavmine gelirken ilk daveti olması hasebiyle bir de dedi ki bu kelimeyi ne yapalım? Bu kelimeyi anlatalım. Bu kelimeye başlangıcımızdaki ayet Allah subhanahu ve taala'nın peygamberler aileselatuhu ve selamına ve ma ertelnâ min qablike min rasûlin illâ nûhî ileyhi ennehu lâ ilâhe illâ ene fa'budûn. Senden önce hiç peygamber göndermedik ki mutlaka ona şu kelimeyi vahyettik. Lâ ilâhe illallah ve sadece ve sadece bana ibadet ediniz. Bütün Allah subhanahu ve taala'nın peygamberlere ortak vahiy bu kelime ve aynı zamanda Allah Subhanahu ve Taala'ya ibadet edilmesidir. Ve biz peygamberler'in davetine baktığımız zaman kavimlerinde peygamberler ortak olarak kavimlerine ne demişlerdi arkadaşlar? Ya kavmi ibudullah, malakum min ilahin gayruhu. Ey kavmimiz, Allah'a ibadet ediniz. Sizin için Allah'tan başka bir ilah yoktur. Buna dayanarak ve peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın özellikle tüm ısrarlara rağmen terk etmesine dair tüm ısrarlara rağmen Yine de kulû La ilâhe illallah tuflihu. La ilâhe illallah dîniniz felâ hâiriniz. Veya size bir kelime söyleyeyim, o kelimeyi söyleyin. Bütün Araplar size ne yapsın? Bütün Araplar size boyun eğsin. Bütün mülk sizin elinize geçsin dediği bu kelime bütün peygamberlerin ortak daveti olduğundan dolayı biz de ne yapalım dedik? Biz de bu kelimeyi anlatmaya çalışalım. Ve özellikle bu konuyu seçmemizdeki sebeplerden başka bir tanesi arkadaşlar Peygamberlerin daveti olması da, olmasından sonra Bu kelimeyi ilk asırlarda söyleyen insanlarla şu anda söyleyen insanların arasındaki fark Bu kelimeyi ilk başta söyleyen insanlarla şu anda söyleyen insanların arasındaki fark Ne anlatmak istiyoruz burada arkadaşlar Mesela biz kendi ümmetimizden olan ilk asrın yıldızları sahabenin hayatına bakalım bu kelimeyi söyledikleri zaman arkadaşlar bütün dünya onlara düşman kesiliyordu. La ilahe illallah dedikleri zaman Araplarda en kuvvetli bağ olan kabile bağları kopuyordu. La ilahe illallah dedikleri zaman bütün insanlar onlara ellerinden gelen her şeyle saldırıyordu. Aynı şekilde Peygamber aleyhissalatu vesselam kavminin içinde doğru sözlü olan, kavminin içinde müşriklerin isimlendirmesiyle Muhammedül Emin olan, güvenilir Muhammed olan, Herkesin onu konuştuğu, ondan konuştuğu zaman, sadece övdüğü Peygamber bu kelimeyi söylediği zaman, bütün Arapların Ali Peygamber'e karşı değişmişti. Aleyhisselatu vesselam. Onu kendilerine düşman edinmişler ve gecelerini, gündüzlerini nasıl bu kelimenin önünü bu kelimeyle insanların arasına engel olabiliriz diye düşünmeyle geçirmeye başlamışlardı. O zaman şimdiki insanların bu kelimeyi söylediğine baktığımız zaman, Günde adlıları tekelerde zaviyelerde, bazıları namazlardan sonra yüzdüce defa bu kelimeyi tekrarlıyorlar. Ama ne kimse onlara düşman oluyor, ne kimse onları yurtlarından çıkarmayla korkutuyor, ne de kimse onlara elin verici azaplar yapıyor. Elim verici, elim verici azaplar, ne de kimse onlara bunları yaşatıyor. O zaman demek ki ilk neslin söylemiş olduğu kelime ile şu anda insanların söylemiş olduğu kelime arasında ne vardır? Kelime arasında fark vardır. Aynı şekilde arkadaşlar... Onlardan biri bu kelimeyi söylediği zaman bütün hayatı değişiyordu. Hayatında en çok müptela olduğu meseleleri la ilahe illallah'ın kapısında terk ediyor, ve La ilahe illallah'a girdiği zaman bambaşka bir insan oluyordu. Bütün insanların korktuğu, kendisinden çekindiği, konuşmaya cesaret etmediği Ömer bu kelimeyi söyledikten sonra ne hale gelmişti Müslümanlara karşı? En küçük bir meselede ağlayan, "Rabbim beni affetmezse benim halim ne olacaktır?" diyebilen bir insan haline gelmişti. Öyle değil mi? Veya cahiliyenin en koy dönemini yaşayan insanlar bu kelimeyi söyledikten sonra tarihin hepsinin kafirlerin ve Müslümanların şehadetiyle yeryüzünün en iyi ve en güzel toplumunu oluşturmuşlardı. Fakat bugün bu kelimeyi söyleyen insanlara baktığımız zaman kesinlikle kelimeyi söylemeden önce ve söyledikten sonra ve söyledikleri anda hayatlarında hiçbir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar önceki daha önceki bizim peygamberimizden önceki peygamberlerin dönemine baktığımız zaman bu kelime peygamberler kavimlerine bu kelimeyi söyledikleri anda kavimlere hemen ayaklanmaya başlıyorlardı. Mesela Hz. Nuh'un Araf suresinde veya işte Hud suresinde peygamberlerin kavimleriyle olan diyaloglarına bakınız. Peygamberler ey kavimlerimiz Allah'a ibadet ediniz ondan başka ilah yoktur dedikleri zaman hemen Allah ne diyor? <kâle> <kavmihi> <kâle> <'ullediyne> <kavmihi> o kavimlerinden büyüklenen, kafir olan melek tabakası, aristokrat tabaka hemen dediler ki ya Hz. Nuhal dedikleri gibiysen ve sana tabi olanlar rezil insanlarsınız veya sen yalancılardansın veya bir senin doğru sözlü olduğuna inanmıyoruz veya başka bir peygambere ne demişsen, sende ahmaklık vardır haşa ve kella. veya Hz. Şuayba ne demişlerdi arkadaşlar, Hz. Şuayba dönüp hemen Demişlerdi ki, eee, قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا. Ya Şuayb, ya bizden inan edenleri beraber bu topraklardan çıkaracağız süreceğiz veyahut da siz ne yapacaksınız? Veyahut da bizim dinimize tekrardan geri döneceksiniz demişlerdi. Fakat bugün maalesef arkadaşlar genel itibariyle söylüyorum ben, bu kelimeyi söyleyen milyonlarca insan mevcut. Ama Aristokrat tabakadan bunlara karşı bu tür sözlerin ne yapamıyoruz, işitemiyoruz. Ve aynı zamanda bu sözü söyleyen insanlar eski kavimlerde ve peygamberimizin sahabesinde olduğu gibi, dediğimiz gibi bunların bütün hayatı değişiyordu. Mesela buna en güzel örnek Allah subhanehu ve teala'nın bize Kur'an-ı Kerim'de vermiş olduğu tağut örneği olarak Firavundur. Öyle değil mi? Firavun biliyorsunuz Allah subhanehu ve teala Firavunu anlatırken kesinlikle insanları öldürürken gözünü kırpmadan yapabilen bir tağut. Ve insanları en ufak bir şeyde hemen hapislerle tehdit edebilen, hemen insanları sorgusuz, sualsiz öldürebilen bir tağut, bir zalim, bir cebbar. Fakat bakın arkadaşlar, bu Firavun kendi kavminden olan sihirbazlarla bunun arasında bir konuşma geçiyor. Sihirbazlar daha Müslüman olmadan önce, Hz. Musa ile arasındaki arasında konuşma geçtikten sonra, Firavun sihirbazlarını çağırıyor, Hz. Musa da gelecek, ne yapacaklar bunlar? Tartışacaklar. Veyahut herkes ortaya biri mucizesini koyacak, diğeri sihirini koyacak. Kimin hakikat sahibi olduğu ortaya çıkacak. Firavun'un adamları geldiği zaman bakın şu adi olan nefislere bakın. Diyorlar ki قالوا inna lana le ecran in kunna nehnul galibin Dediler ki ey Firavun eğer biz galip gelirsek Musa'ya karşı bize bir ecir var mıdır? O da dedi ki قال نعم وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ O da dedi ki evet eğer siz ona galip gelirseniz Musa'ya siz ne yapacağım, yapacağım bensin? Daha da yakınlaştıracağım kendime. Yakınlaştırılanlardan olacaksınız dedi. Bakın bu insanların ruh halini iyi düşünün. Yani dünyada paradan başka hiçbir şeyi düşünmeyen, tek düşüncesi para olan bu insanlar Hz. Musa ile aralarındaki onlar sihir, sihirlerini yaptılar. Hz. Musa hasasını attıktan sonra allah Teala ne diyordu? Oradaki sihirbazlar diyordu secdeye kapandılar. Bakın o sihirbazlar secdeye kapandıktan sonra çok kısa bir müddet, daha çok kısa bir an önce Firavun'a sadece yani sadece dünyayı düşünen bu insanlar bize şey var mıdır, bize ecir var mıdır dediler. Bu olay gerçekleştikten sonra <gülüyor> Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik. Bakın sadece bu kelime bu insanların hayatını ne kadar değiştirdi. İki dakika önce Firavun'dan bu kadar korkan insanlar, iki dakika sonra Firavun'a ne dediler ki? Sakzima <gülüyor> entekad. Firavun onları tehdit edince ''Vallahi ben sizi kurma ağaçlarına atacağım, ben sizi çaprazdan keseceğim.'' dediği zaman Firavun'a dönüp ne dediler? ''Ne yaparsan yap'' yani bizim Türkçe'deki deyimimizle ''elinden geleni ardına koyma'' dediler. Başka bir ayette Allah halini anlatırken dediler? İnna illallahimun kalibun'' ''Biz Rabbimize gideceğiz'' dedi. ''Ne yaparsan yap'' ''Bizim varacağımız yer neresidir?'' ''Bizim varacağımız yer Rabbimizdir.'' İşte bu insanların halini düşünün arkadaşlar. Bir sayfa önceki ayetlerdeki halleri sadece dünyayı düşünen, gözlerinde dünyadan başka bir şey olmayan, kimle tartışacakları dahi hiç umurlarında olmayan insanlar, iki dakika sonra Allah'a sadece iman ettik kelimesini zikrettikten sonra, La ilahe illallah dedikten sonra, yeryüzünün en büyük tağutuna karşı şu cesarete, şu haykırmaya, şu kafa kaldırmaya bakın. İşte birinci nesil insanları böyleydi arkadaşlar. Bu kelimeyi söyledikleri zaman, ne oluyordu? Bu kelimeyi söyledikleri zaman en büyük tağut dahi olsa, dünya dahi olsa bu kelime onları dünyaya kafa kaldırabiliyordu. Ve aynı şekilde arkadaşlar bugünkü insanlara bakın, la ilahe illallah diyen insanlar, subhanallah, tam tersine döndük. La ilahe illallah diyen insanlar kafa kaldırmaya, baş tutmaya, itiraz etme bir yana daha çok tağutlara meylediyorlar. Daha çok onlarla içli dışlı olmaya başlıyorlar, daha çok tağut başlıyorlar. İşte bu iki neslin arasındaki nedir? İki neslin arasındaki farktır. Sebep nedir? Onlar la ilahe illallah'ın manasını çok güzel anlamışlardı. Fakat bizimkiler ne yapmamışlar arkadaşlar? Bizimkiler la ilahe illallah'ın manasını bir türlü anlayamamışlardı. Anlamadıklarından dolayı da aradaki arada böyle vahim sonuçlar ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde yine bu konuyu ele almamızdaki başka bir sebep arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir Allah Subhanahu ve teala bu ümmete sürekli zafer vaat ediyor. Sürekli bu ümmetin hep yüksek olacağından bahsediyor. Sürekli bu ümmete yeryüzünde temkin vereceğinden bahsediyor Allah Subhanahu ve teala. Fakat biz ümmetin şu anki haline baktığımız zaman ümmetin bunun tam tersinde olduğunu görüyoruz. Yani ümmet Allah Subhanahu ve teala onlara vaat etmiş olduğu yardım, onlara vaat etmiş olduğu temkin bir yana bilakis ümmet ne yapıyor arkadaşlar? Ümmet tarihteki ...en zelil halini yaşıyor. Tarihteki ümmet... ...en zelil halini yaşıyor. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Çünkü Allah subhanehu ve teala... ...bu ümmete yardım vaadinde bulunduğu zaman... ...neyle yardım, et yardım vaadinde bulunmuştu? Allah subhanehu ve teala onlara diyordu ki... ...vela ve la tehzenû ve entumul a'levne... ...in kuntum mu'minin. Üzülmeyiniz, gevşemeyiniz. Eğer iman ediyorsanız... ...üstün gelecek olan insanlar kimlerdir? Üstün gelecek olan insanlar... Sizlersiniz diyor da Allah subhanahu ve ta'la. Allah'ın vaadinde hiçbir şekilde sorun yaşanmaz. Çünkü Allah mutlak kudret sıfatına sahiptir. Allah bir şeyi vaat etmişse onu yerine getirebilendir. Gücü her şeye yetendir. Eğer bugün ümmet görmüş olduğumuz dünyanın dört bir tarafında bu zilleti yaşıyorsa demek ki bu Allah'ın vaadinde değil de ümmetin iman meshumunda problemi vardır. Çünkü Allah subhanahu ve ta'la genelde Kur'an içerisinde bu ümmete vaidde bulunduğu zaman, yardım vaadinde bulunduğu zaman Allah subhanahu ve Teala iman ederseniz diyor. Nur suresinde iman edip salih amel işlerseniz diyor Allah subhanahu ve teâlâ. Ben size ne yapacağım? Ben size yeryüzünde temkin vereceğim diyor. İşte ümmet maalesef iman meselesine ve imanın ilk adımı olan la ilahe illallah meselesinde problem yaşadığından dolayı ki konunun içerisinde bu daha güzel anlaşılacak Allah subhanahu ve teâlâ'nın yardımı gelmemiş ve ümmet bugünkü neyindedir arkadaşlar? Ümmet bugünkü zelil anını yaşıyor. O zaman bizim üzerimize düşen nedir arkadaşlar? Hem peygamberlerin ilk daveti olması hasebiyle, hem de yanlış anlaşılması hasebiyle ve kişinin bunu yanlış anladığı zaman Müslüman olamayacağından dolayı bu kelimeyi Kur'an ve sünnet ışığında anlatmaya çalışalım dedik. Tabi arkadaşlar, bugün birçok insanın zannettiği gibi La ilahe illallah'ı bir defa ağzınızla söyleyeceksiniz. Ondan sonra ne olacak? Artık siz istediğinizi yapabileceksiniz. Neden? Çünkü siz la ilahe illallah dediniz bir defa. O da önceki milletlere haline baktığımız zaman onlar la ilahe illallah için yaşıyorlardı. La ilahe illallah için ölüyorlardı. La ilahe illallah için çocuklarını, yurtlarını terk ediyorlardı. La ilahe illallah için hicret ediyorlardı. La ilahe illallah için annelerine, babalarına, kendi kardeşlerine kılıç çekebiliyorlardı. Çünkü bu insanlar La ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini anlamışlardı. Sadece La ilahe illallah demekle bu insanlar Müslüman olunmayacağını çok güzel biliyorlardı. Ama bugün maalesef özellikle şeytanın da bu ümmete musallat olması ve şeytanın en büyük askerleri olan belam alimlerin bu ümmete musallat olmasından sonra ve ümmet Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaşıp, peygamberinin siresinden uzaklaşıp, Sadece insanların falan şöyle dedi, falan böyle dedi sözüne yapıştıktan sonra La İlahe illallah bütün ehemmiyetini kaybetmiş ve La İlahe İllallah'ın neredeyse hiçbir kıymeti kalmamıştır. Hatta eskiden dünyada en zor olan şey La İlahe İllallah'ı söylemekken bugün dünyada artık en kolay olan şey La İlahe İllallah'ı söylemek olmuştur. O zaman biz ne yapalım arkadaşlar? Bu Allah Subhanehu ve Teala'nın La İlahe İllallah'ı bize emrederken bunun yanında bizden ne tür şartlar istiyordur? veya la ilahe illallah şartları nedir veya la ilahe illallah'a bozan unsurlar var mıdır veya her la ilahe illallah diyen müslüman mıdır yoksa la ilahe illallah derken başka de mi yapması gerekir bunları ne yapmaya çalışalım bunları anlatmaya çalışalım ta ki anlatırken de neyi görelim ilk milletlerin arasındaki fark ve bizim aramızdaki fark bu şekilde ortaya çıkmış olsun başlangıç olarak arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi Allah Subhanahu ve teala bize bir şeyi emrettiği zaman öyle değil mi bunun bazı şartlarını söylemiştir. Ve bunu bazı bozan unsurlardan bahsetmiştir Allah subhanehu ve teala. Genelde örnek olarak vermiş olduğumuz namaz. Öyle değil mi? Allah bize namazı emretmiştir. Fakat her namaz kılanın namazı kabul olur mu? Her namaz kılanın namazı ne olmaz? Her namaz kılanın namazı kabul olmaz. Neden? Çünkü namaz kılabilmesi için önce Allah namaza girmeden bazı şartlar kılmıştır. İnsan abdest alacaktır. Öyle değil mi? Abdest alacaktır. İnsan kıbleye yönelecektir. Sert avret yapacaktır, öyle değil mi? Vücudunu kapatacaktır, avret yerlerini örtecektir. Ve aynı zamanda insan küçük ve büyük necasetlerden ne yapacaktır? Temizlenecektir. Bu şekilde insan namaza durarsa ve namazın içindeki rükünleri de yerine getirirse insanın namazı Allah katında ve namazı bozan unsurlardan da uzak durursa insanın namazı Allah katında makbul olan bir namazdır. İşte aynı şekilde arkadaşlar orucu düşünün, aynı şekilde zekatı düşünün, aynı şekilde İslam'ın bütün emirlerini düşünün, Göreceksiniz ki her meselenin bir takım şartları vardır. Yani adamın biri direkt gelir de Allahu Ekber derse bu adamın namazı olmaz? Abdest almadan, kıbleye yönelmeden, ondan sonra sefere avret yapmadan bu adamın namazı kabul olmaz. İşte bunun gibi her La ilahe İllallah diyenin de La ilahe illallah'ı kabul olmaz. Çünkü Kur'an ve sünnet naslarına baktığımız zaman La ilahe illallah'ın neleri vardır? La ilahe illallah'ın bazı şartları vardır. Bu şartların ne olması lazımdır? Bu şartların yerine gelmesi lazımdır. Ve la ilahe illallah'ın kelime manası, hepimizin bildiği gibi arkadaşlar, La me'abude bi hakkin illa hu. Önce kelimenin manasını anlatmaya çalışalım. La me'abude bi hakkin illa hu. Allah'tan başka ibadeti, ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. Sadece ibadeti hak eden kimdir? Sadece ibadeti tüm yönleriyle hak eden insan nedir? Hak eden insan, e, hak eden Allah'tır. Ee, yanlış söyledim. Sadece ibadeti hak eden Allah subhanahu ve sellem'dir. Onun dışında hiç kimse ibadetine yapmak yapmaz? İbadeti hak etmez. Fakat bugün bizim yanımızda tabi ibadet derken ibadetin manası neydi arkadaşlar? İbadet sadece namaz oruç diye insanların anladığı gibi değildi. İbadet Allah subhanahu ve sellem Kur'an'da duaya da ibadet diyordu. Sadece duayı hak eden Allah'tır. Allah'tan başkasına dua eden insan la ilahe illallah'ı dememiştir. Allah'ın istediği şekilde dememiştir. Aynı şekilde Allah kendisine sadece hükmün verilmesini ibadet diye isimlendiriyordu. İbadetle yan yana zikrediyordu. Allah'tan vaskasına hükmü veren insan ne yapmamıştır? La ilahe illallah'ın manasını bilmemiştir ki La ilahe illallah'ı Allah'ın istediği gibi söyleyebilmiş olsun. Bizim yanımızda, bizim toplumumuzda La ilahe illallah dediğiniz dan eden toplumun yanında La ilahe illallah'ın manası nedir arkadaşlar? La ilahe illallah'ın manası bizim toplumumuzun yanında Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Ben bunu bizzat kendim birçok insana sordum. La ilahe manası nedir? Yani Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Peki Allah'tan başka ilah yoktur'un manası nedir dedim. Yani Allah'tan başka kimse yaratmaz bizi yaratan odur, bize rızık veren odur dediler. Ve emin olun genel olarak toplumda da var olan anlayış nedir? Var olan anlayış budur. Fakat ben size bir şey söyleyeyim. Aynı Mekke'li müşrikler de bunu biliyorlardı arkadaşlar. Mekke'li müşrikler bunu biliyorlardı. Hatta bundan daha fazlasını biliyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala peygamber tevatürle tellama diyor ki: "Kul meyerzuqukum min es-sema'i vel-ardh emmen yamliku's-sem'a vel-absar." <gülüyor> "De ki sizi yerden ve gökten rızıklandıran kimdir?" müşriklere diyor diyordu. "Sizi yerden ve gökten rızıklandıran kimdir? İşitmeyi ve görmeyi elinde tutan, onun mülkünde bulunduran kimdir?" diye soruyor onlara. ولم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من يريئ وردن اولي ذيلسان çıkaran kimdir diye sor onlara diyor Allah subhanahu wa taala ve men yudabbir kainatın işlerini tedbir eden kainatın işlerini düzenleyen döndüren çeviren kimdir diye sor fe seyequlun Allah o müşrikler sana diyeceklerdir ki Allah'tır o zaman Müşrikler de bunu biliyorlardı. Allah'ın yaratıcı olduğunu, Allah'ın rızık verdiğini, Allah'ın kainatı elinde bulundurduğunu, her şeyin mülkünü onun elinde olduğunu müşrikler de biliyorlardı. Ki bu ve benzeri sorular Kur'an-ı Kerim'de tekrarlanmıştır. Müşriklere sor, bütün yerin ve göğün mülkünü elinde bulunduran kimdir? Allah'tır diyecekler diyor Allah Subhanahu ve Taala. Peki neden bu müşrikler o zaman Müslüman olmamışlardı? Veya neden peygamber onların kanını dökmüştü? La ilahe illallah dedirse ne kadar? O yüzden bizim anlayışımızdaki la ilahe illallah'ı o günkü müşrikler zaten söylüyorlardı. O günkü müşrikler zaten bizim bugün toplumumuzun anladığı la ilahe illallah'ı zaten söylüyorlardı. Ama peygamber aleyhissalatü vesselam onları Müslüman kabul etmemişti. Neden? Çünkü bu la ilahe illallah'ın manası değildir. Allah'ın yaratıcı olduğunu bilmek Allah'ın rızık verdiğini bilmek bu Allah'ın Rabliğini bilmektir. La ilahe illallah ibadeti sadece ve sadece hak eden Allah'tır. Bunu bilmektir. Yani Allah duaya ibadet demişse Kur'an-ı Kerim'de o zaman dua sadece Allah'a yapılacaktır. Eğer hüküm sadece Allah'a katsa ve Allah bunu ibadetle yan yana zikretmişse o zaman hüküm sadece Allah'a verilecektir. Biri sıkıştığı zaman Allah'tan başkasına dua etmeyecektir. Biri oy zamanlarında seçim zamanlarında Sandık başına gidip oy verip de Allah'tan başka hakimler belirlemeyecektir. İşte budur la ilahe illallahın manası. Tevekkül ettiği zaman sadece Allah Subhanahu ve teala'ya tevekkül edecektir. Fayda ve zararı sadece Allah'tan bekleyecektir. Kabirlerden, fayda ve zararı kabirlerden, fayda ve zararı benz parçalarından, fayda ve zararı taş parçalarından, ağaç parçalarından beklemeyecektir. Çünkü bunlar hepsi ibadettir. Bunlar sadece Allah'a kastır ve bunlar sadece kime yapılacaktır? Bunlar Allah'a yapılacaktır. İşte bunu bilmek ve bunun dışındakileri la diyerek inkar etmek, la ilahe illallah'ın manası budur. Yoksa la ilahe illallah'ın manası bugün çoğu insanın anladığı gibi yaratmazlık vermek olsaydı, Mekkeli müşrikler de bunu biliyorlardı. Ama Mekkeli müşrikler Müslüman olamadılar. Bil, bilakis Peygamber aleyhissalatu vesselam onların kanını döktü. Öyle değil mi? Sebep? Çünkü bu anlayış la ilahe illallah da Allah'ın zatında yanlış bir anlayıştır. İşte bakın bizim toplumumuza bugün arkadaşlar neden Allah'ın yardımı gecikiyor derseniz, neden bizimle sahabe ve önceki peygamberlerin kavimleriyle aramızda ciddi manada farklar var derseniz, çünkü biz daha la ilahe illallah'ın manasını anlamamışız. Biz daha la ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini anlamamışız. La ilahe'nin manasını anlamayan bir toplumun La İlahe illallahı Allah'ın istediği şekilde söylemesi de ne değildir? Allah'ın istediği şekilde söylemesi de mümkün değildir. O zaman biz ne dedik arkadaşlar? La İlahe illallahın manası. Önce La ilah deyip bütün ilahları reddetmektir. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen bütün ilahları reddetmektir. Sonra sadece Allah diyerekten, sadece ibadeti hak eden, kendisine hakkıyla ibadet edilecek olan Allah demektir. Yani buradan neyi anlatmaya çalışıyor arkadaşlar? Mesela bir insan, ibadetin herhangi bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf ediyorsa ve arzıyla da La ilahe illallah diyorsa bu insan nedir? Kendi fiiliyle kendini yalanlayan ve kendi nefsine yalancılıkla şahitlik eden bir insandır. Kendi nefsine yalancılıkla şahitlik edilen bir insandır. Mesela arkadaşlar, bu noktada biz ne yapalım? Biz dedik La ilahe illallah sadece Allah'a ibadet etmektir. Ki bütün peygamberler de böyle demişlerdi. Biz La ilahe illallah manasını anlamak istiyorsak Peygamberlerin kavimlerini olan davetine bakmamız lazım. Ne diyor Allah Teala? Ne diyordu Peygamberler için? Walakat ba'at nasi kulli ummetin Rasule eni abdu Allaha Biz bütün kavimlerde Peygamber gönderdik. Allah'a ibadet ediniz ve ta'utlardan uzak kalınız diye. Ve bütün Peygamberlerin kavimlerini olan davetine bakınız. Ya kavmi abdu Allaha, malaqum min ilahin gairu. Ey kavmimiz, Allah'a ibadet ediniz. Sizin için Allah'tan başka ilah yoktur. O zaman. La ilahe illallah o Allah'ın bütün peygamberlere vahyettik demiş olduğu kelime olan La ilahe illallah Kur'an ayrı birbirini tefsir ediyor. Manası Allah'a ibadet edip diğer ilahları terk edip tağutlardan ne yapmaktır? Tağutlardan uzaklaşmaktır. Bir insan eğer Allah'a sadece ibadet ediyorsa, ibadet çeşitlerini Allah'tan başkasına yönlendirmiyorsa ve Allah'ın dışındaki ilahları, ibadet edilenleri de inkar edebiliyorsa işte bu insan la ilahe illallah ağzıyla söylemiş, fiiliyle, ameliyle de bunu ne yapmıştır? Ameliyle de bunu doğrulamıştır. Bunun dışında olan insanlar ise Mekkeli müşrikler gibi Allah'a iman ettiklerini zanneden fakat ibadeti Allah'tan başkasına çevirdiklerinden dolayı Allah'ın kendilerini müşrikler diye isimlendirdiği insanlardandır. Oysa biz ibadeti anlamak istiyorsak hani mesela bugün arkadaşlarımız bize ne diyebilirler? E herkes Müslüman, La ilahe illallah diyenler hepsi Allah'ı ibadet ediyor. Allah'tan başkasına ibadet etmek diye bir mefhum var mıdır? Diye biri bize böyle bir söz söylerse tamam şimdi sen ispatlanır, La ilahe illallah Allah'ı ilah olarak kabul edip sadece O'na ibadet etmektir. Tam da bugün Allah'tan başkasına kimse ibadet etmiyor ki diye biri bize söyleyebilir. O zaman diyeceğiz ki zaten büyük musibet ibadetin ne manaya geldiğini anlamayışımızdan dolayıdır. Büyük musibet ibadetin ne manaya geldiğini anlamayışımızdan dolayıdır. Allah'ın yanında acaba ibadet nedir? Allah'ın yanındaki ibadete bakalım. Allah'ın yanında ibadet neyse ona göre bilelim. Acaba insanlar gerçekten Allah'a mı ibadet etmişlerdir? Mesela Allah Subhanahu ve Teala ne diyor arkadaşlar? Ve kâle rabbukum ud'ûni estecib Rabbiniz dedi ki bana ibadet bana dua ediniz ki size icabet edeyim. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti O benim ibadetimden yüz çevirenler var ya diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bakın duayı Allah ibadet diye isimlendiriyor. O zaman tabi ki namaz da oruç ibadet değilmiş. Dua da bir ibadetmiş. Bunun da sadece Allah'a yapılması lazımmış. Rabbiniz dedi ki bana dua ediniz. O duamdan yüz çevirenler var ya, o ibadetimden yüz çevirenler var ya, cehenneme küçültülmüş bir vaziyette gireceklerdir. Allah'ın yanında nedir arkadaşlar? Allah'ın yanında dua ibadettir. Peki bugün soruyoruz, La ilahe illallah diyenlerin hepsi, acaba Allah Subhanahu ve teala'ya ibadet etmişler midir? Acaba hepsi sadece Allah'a mı dua ediyorlardır? Hayır, kesinlikle. Bugün bakın birçok insan, La ilahe illallah demesine rağmen, Allah'ın dışında binlerce ilaha ne yapıyor? Binlerce ilaha ibadet ediyor. Sıkıştığı zaman medet ya Abdülkadir Geylani diyor. Sıkıştığı zaman ey falan deli beni, beni kurtar diyor. Öyle değil mi? Karşıdan karşıya geçerken medet umuyor. Veya sınava girecek bilmem ey falan efendi gel bana sınavda yardım et diyor. Peki sizce bu insan Allah'a mı sadece dua etmiştir? Bu insan ne kadar Müslüman olduğunu söylese de La ilahe illallah'ın temel manası olan Allah'a ibadet etmeden ne yapmıştır? İbadeti Allah'tan başka bir yöne çevirmiştir. Aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanahu ve Thalla ne diyordu? Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler Tövbe suresinde. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُغْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ min اللّٰهِ Şimdi burada tabii insan sorabilir ya bir insan hiç ilim adamını Rab edinebilir mi? Var mıdır böyle bir şey? Tabi aynı soru Hristiyanlıktan İslam'a geçmiş olan Adi İbni Hatim. Peygamberimiz bu ayeti okuduğu zaman o da aynı soruyu düşündü. Ya Allah dedi biz onlara ibadet etmedik. Biz onlara ibadet etmedik. Bak çünkü onun yanında ibadet nedir? Secde etmektir, namaz kılmaktır, oruç tutmaktır. Ya Allah diyor biz onlara ibadet etmedik. Peygamber diyor onlar size Allah'ın helal kıldığını haram. Haram kıldığını helal kıldı da siz bunu kabul etmediniz mi diyor. O da evet diyor ya olan. İşte bu sizin onlara ibadetinizdir diyor Peygamber. Demek ki helal ve aramda Allah'ın dışında bir merci kabul etmek, insan bilse veya bilmese bu nedir? Allah'ın dışında Rab edinmek ve Allah'tan başkasına ibadet etmektir. Peygamber bu fiili ibadet diye isimlendiriyor. Öyle değil mi? Peki bugün her beş senede veya üç senede erken seçimlerde sandık başına gidip de Kendine hakimler seçen ve bu hakimlerin kendilerine helaller ve haramlar koyduğu, kanunlar koyduğu öyle değil mi? Bu yasaktır, bu serbesttir diye merciler kabul eden insanlar. Peki bu insanlar sadece Allah'a mı ibadet etmişlerdir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın tefsirine göre Allah'a ibadet etmemişlerdir. Öyle değil mi? Veya Allah'ın ve Resulünün bir konuda hükmü çok açıkken kendi abisinin, üstazının, ''Hayır bu böyle değildir. Bizim asrımıza uymuyor bu.'' Dişine tabi olan insan, Allah'ın helal dediğine haram, Allah'ın haram dediğine bunu yapmayın dediğine, ''Hayır biz bu asırda bunu yapmak zorundayız.'' diyen üstadına, alimine tabi olan insan sadece Allah'a mı ibadet etmiştir? İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında bu insan ne yapmamıştır arkadaşlar? Bu insan Allah'a ibadet etmemiştir. Çünkü Peygamber'in yanında bu ibadettir, bunu Allah'tan başkasına veren, onu Rab edinmiş, ve ondan başkasına ne yapmıştır? Ve ondan başkasına ibadet etmiştir. Tabi biz inşallah şirkte, ibadette, şirk babında bunları ne yapacağız? İbadette, şirk babında bunları anlatmaya çalışacağız. Yani ibadetin ne olduğunu biz La ilahe illallah derken, Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur derken, oradaki ibadet ne demektir? Bunu uzun uzun anlatacağız. Burada anlatmak istediğimiz neydi arkadaşlar? Daha temel noktada, biz la ilahe illallah manasını anlamamışız. La ilahe illallah la ilahe illallah diyen toplum ve Müslüman olduğunu zanneden insanların birçoğu, öyle değil mi? Birçoğu daha la ilahe illallah manasını bilmiyor. Peki insanın bir şeyin manasını bilmeden onu yerine getirmesi mümkün müdür? İnsanın bir mesela adamın birine diyorsunuz ki namaz kıl. Öyle değil mi? Ama namaz nasıl kılınacak? Namazın manası nedir? Ne şekilde eda edilecek? Bunları öğretmiyorsunuz bu insanın doğru bir şekilde namaz kılması mümkün müdür? Mümkün değildir. Aynı şekilde La İlahe manasını bilmeyen, şartlarının ne olduğunu bilmeyen bir insanın La İlahe hayatında tahakkuk ettirmesi ne değildir arkadaşlar? Mümkün değildir. Ki bugün topluma baktığınız zaman zaten, mesela biz dedik da La İlahe temel manası La Me'abude ma Bi Hakk'in İllâhû Allah'tan başka hiçbir ibadet edilen merci yoktur. Tek ibadet edilecek olan ilah Allah'tır dedik. İbadeti hak eden Allah'tır. Ve ibadete iki örnek verdik. Öyle değil mi? İbadete iki örnek verdik. Ve bugün toplumun yarısı, bir mesela bizim kendi toplumumuzda 35 milyon seçmen, yani hakimiyeti Allah'tan başkasına veren, helal haram mercisini Allah'tan başkasına veren, velâ ilâhe illallah diyen 35 milyon insan var. Peki bunlar Allah'a mı ibadet ediyorlar? Bunlar sadece Allah'ın mabud olduğuna mı inanıyorlar? Hayır. Bunlar neşeli müşrikler gibi la ilahe illallah'ın manasını, Sadece Allah'ın yaratıcı olup rızık verdiğine inanmak olduğunu zannediyorlar. Ve nasıl ki Mekkeli müşriklere bu fayda vermediyse aynı şekilde bu insanlara ne yapmayacaktır? Bu insanlara fayda vermeyecektir. Yine ibadet meselesini şirte, ibadette şirk olayında ne yapmaya çalışacağız zaten anlatmaya çalışacağız dedik inşallah. Tabii arkadaşlar o zaman şimdi biz ne yapalım? Biz diyelim ki La ilahe illallah Allah Subhanahu ve teala necatı ve Resulü kurtuluşu La ilahe illallah'a bağlamıştır. Yani bir insan ''La ilahe illallah'' dediği zaman kurtuluşa erecektir, öyle değil mi? Peygamberimiz ne diyor? ''Men kâle la ilahe illallah'' ''dehel el cennet'' ''Kim la ilahe illallah'' derse ''cennete girecektir'' diyor. Peygamberimiz ne diyor? ''Men kâne âkiru la ilahe illallah'' ''dehel el cennet'' ''Kimin son sözü la ilahe illallah'' olursa ''cennete girecektir'' veya ne diyor? ''Kimin son sözü la ilahe illallah'' olursa ''Allah onu cehenneme, cehennemi ona haram kılacaktır diyor. Peki o zaman sizce bu La ilahe İllallah'ın hiçbir şartı yok mudur acaba? Yani kuru kuruya Allah'ın ve Resulü'nün kafetmiş olduğu, kuru kuruya La ilahe illallah deyip de herkesin kurtuluşa ereceği midir? Veya her La ilahe illallah diyen cennete mi girecektir? Veya her La ilahe illallah diyene ateş haram mı olacaktır? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği gibi hayır diyoruz. Neye kayanarak hayır diyoruz arkadaşlar? Çünkü Allah ve Resulü Kur'an-ı Kerim'de, bu la ilahe illallah bazı şartlar getirmiştir. Bu şartlar yerine gelirse la ilahe illallah yerine gelir ve sahibine ne yapar? Sahibine dünyada ve ahirette fayda verir. Eğer yerine gelmezse bu şartlar fayda vermez. Burada hemen neyi düşünüyoruz? Namaz örneğimizi düşünüyoruz. Allah bize namazı emretmiştir. Bunun yanında namazdan önce bazı şartlar kılmıştır. Değil mi? Abdest alacağız, kıbleye yöneleceğiz, konunun başında zikrettiğimiz gibi. İnsan namazı şartlarıyla beraber eda ederse bu namaz ona dünyada ve ahirette ne yapacaktır? Dünyada ve ahirette fayda verecektir. Yok eğer insan şartlar yerine gelmeden kuru kuruya bir namaz kılarsa abdestsiz kıbleye yönelmeden bu namaz ne ona dünyada fayda verecektir ne ahirette sadece beden jimnastiği yapmış olacaktır. Aynı şekil la ilahe illallahı söyleyen insanlar da arkadaşlar bunun Allah'ın ve Resulünün getirmiş olduğu şartları yerine getirmezse eğer Öyle değil mi? Söylemiş olduğu la ilahe illallah ağız cimlasliğinden öteye geçmeyecek. Sadece ağzı yorulacaktır. Kendisine ne dünyada ne de ahirette ne yapmayacaktır? Ne de ahirette fayda vermeyecektir. O zaman la ilahe illallah'ın şartlarından konuşalım ki bakalım acaba gerçekten biz kurtuluşu istiyorsak da bu şartlarla beraber bu kelimeyi söyleyelim. Ta ki ne olmuş olsun arkadaşlar? Ta ki biz dünyada ve ahirette kurtuluşa erenlerden olalım. Zaten Emin olun hiçbir şart söylemeyecek olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabesinin bu kelime uğruna çektiklerini görsek eğer öyle değil mi? Anlayacağız ki gerçekten bu kelime ağızla söylenecek bir kelime değil. Ve Mekke müşrikleri neden bu kelimeyi kabul etmiyorlardı? Peygamber aleyhissalatü vesselamcadır bir kelime söyleyin sadece. Mekke müşrikler hayır diyorlardı. Kabul etmiyorlardı. Ve ellerinden gelen bütün imkanla Peygamber aleyhissalatü vesselama saldırıyorlardı. Sebebi neydi bunun arkadaşlar? Çünkü onlar bu kelimenin manasını, bu kelimeyi söyleyen insanın neler yapması gerektiğini anlıyorlardı. Buna binaen de onların hayatta en nefret ettiği kelime, duymak istemedikleri kelime bu kelimeydi. Ama bugün dediğimiz gibi bizim hayatımızda en basit kelime, söylenmesi en basit olan ve söylenildiği zaman genel itibariyle tabii. Söylenildiği zaman kesinlikle kimsenin hiçbir şey yapmadığı, çok... Rahat olan bir kelime. Hatta o gün Mekte'li müşrikler bir defa dahi dinlemeye tahammül edemiyorlardı. Ama bugünkü müşrikler özellikle tekkeler, zaviyeler açıyorlar. Veyahut da işte camiler açmışlar. Öyle değil mi? Oradan birileri bağırıyor. Eşhedü en la ilahe illallah diye. Defalar da bu tekrarlanıyor gün içerisinde. Öyle değil mi? Hem de bütün o pariyonlardan hem bu e bu ses çıkıyor, bu nida çıkıyor. La ilahe illallah nidası çıkıyor. Ama tağutların, müşriklerin hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Hatta birçok açık küfür ülkelerinde dahi bunlara müsaade edildiğini görüyoruz ve kesinlikle kimsenin ses çıkarmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü ki bugünkü tağutlar neyi anladılar arkadaşlar? Bugün söyleyen insanlar bu kelimenin ne manaya geldiğini bilmiyorlar. Bu kelimeyi söyleyince bu kelime onlar için rüşvet mahiyetinde bir kelime. Kelimeyi söyleyince cenneti garantiliyor adam. Artık ondan sonra istediğini yapabilir. Yeter ki bu kelimeyi bir kere ömründe ne yapsın? Yeter ki bu kelimeyi ömründe bir defa söylesin. İşte bundan dolayı önceki kavimlerle La ilahe illallah diyenler arasındaki fark hem yaşantıda hem mücadelede hem bu kelime uğrunda yapılan fedakarlıklarda ve bizim bizimle müşrikler arasındaki fark burada çıkıyor ortaya. Çünkü ne biz bu kelimenin manasını anlamışız ne biz bu kelime için mücadele ediyoruz ve müşrikler de bunun çok güzel farkına varmışlardır. Öyle değil mi? Müşrikler de bunun çok güzel farkına varmışlardır. Bakınız bugün Türkiye'de mesela binlerce insan bu kelimeyi söylüyor, milyonlarca insan ama bir şey olmuyor. Ama Irak'ta bir dönem Rabbimiz Allah'tır dedi Şeyh Osman ve taraftarları. Küçücük bir şer'i devlet kurdular. Çünkü onlar biliyorlardı ki La ilahe illallah demek Allah'ın hükümlerini yeryüzüne hakim kılmak demektir. Onun dışında hüküm meclisi kabul etmemek demektir. İran, Irak, herkes onların üzerine birden çullandı. Bugün Irak'ta bir avuç Müslüman La ilahe illallah diyor. Bütün dünya onların üzerine çullanmış vaziyette. Öyle değil mi? Afganistan'da dağlarda bir avuç Müslüman La ilahe illallah diyor. Amerika varıyla yoluyla oraya saldırmış vaziyette. Çünkü bunlar La İlahe İllallah'ın manasını anlamış insanlar. Bunlar bu kelime için mücadele edebilen insanlar. Ve eğer bu kelime için mücadele ediyorlarsa, bir gün yeryüzünde hakim olurlarsa bu kelimeyi kabul edenleri aziz kılacaklar ve bu kelimeyi kabul etmeyenleri zelil kılacaklarını tağutlar, Amerika'ya yandaşları çok güzel anladığından dolayı bakın bir avuç Müslümanı neler yapıyor. Aynı şekilde çok ilginçtir ki elinde tesbihiyle mesela la ilahe illallah çekerek gidip sandık başında A Parti'sine, partisine oy veren bir Müslüman beyefe tesbih çekerken de la ilahe illallah diyor. Tabii günlük bir dini yerine getiriyor. Bu adamda ne? bu adamda Müslüman. İhtiar i̇şte aramızdaki fark nedir? İhtiar i̇şte aramızdaki fark budur. O zaman dedi ki önceki kavimlerin sadece mücadelesine baktığımız zaman la ilahe illallah'ın öyle basit bir kelime olmadığını anlarız. Evet. La ilahe illallah öyle basit bir kelime değildir. Allah Subhanahu ve Teala ve Rasulü her sevdiğine cenneti vaat etmemiştir. Bilekiz La illallah İllallah'la beraber bir takım şartlar koymuşlardır. O zaman La ilahe İllallah'ın şartlarından bahsetmeye çalışalım Allah izin verirse. Ve şartlardan bahsederken usulü bir tanıma değinelim. Şart ne demektir? Çünkü bütün şartları zikrettiğimiz zaman şartın önce ne olduğunu usul ve alimlerin yanında şartın ne manaya geldiğini anlayalım. Ondan sonra bilelim ki e, bu şartları yerine getirmeyen insanların hükmü nedir? Şart arkadaşlar, مَا يَلْزَمُ مِنْ vücut, وُجُودٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عدم. Şart öyle bir şeydir ki o olduğu zaman hüküm de üzerine bina edilir. Yani bir hükmün şartı yerine geldi mi o hükmün hükmü ne olur? Sabit olur. Mesela namaz kılmak, abdest almak namazın şartıdır. Bir insan abdest alıp da namaz kılmıksa eğer bu nedir? Bu yerine gelmiş demektir. Öyle mi? O zaman La İlahe İllallah'ın şartlarda nedir? Bu şekildedir. Şartlar yerine gelmişse kişi La İlahe yapışmış ve dünyada ve ahirette cennete girecek demektir. Ama şartlar yerine gelmemişse bu ne demek değildir arkadaşlar? Bu böyle demek değildir. O zaman La İlahe ilk şartı olan neyi anlatmaya çalışalım? La İlahe ilk şartı arkadaşlar tağutu inkar etmektir. La İlahe ilk şartı nedir? La İlahe ilk şartı tağutu inkar etmektir. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Bunu dayandığımız nokta arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala bize la ilahe illallah ve Peygamberlere vahyettiğinde ve bize emrettiğinde önce Allah'a imandan önce bize la demeyi öğretiyor. Önce sadece Allah vardır ilah olarak demeden önce de Allah bize la demeyi öğretiyor. Önce inkar etmeyi öğretiyor. Önce önümüzdeki cahiliye ilahlarını temizlemeyi öğretiyor Allah Subhanahu ve Teala bize. Önce Allah bize izimleri kaldırmayı öğretiyor. Önce Allah bize bütün sapık ideolojileri silmeyi öğretiyor. Önce la deyip her şeyi inkarı öğretiyor. Ondan sonra sadece yeryüzünde Allah'ı ilahı ispat etmeyi öğretiyor. Allah subhanahu ve teala. Ve bu daha açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala bize ne diyor arkadaşlar? فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاؤُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَنْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى Kim? Allah'a bakara suresinde... Kim Allah'a iman ederse ve tağut'u da inkar ederse işte o insan sapasağlam kulpa yapışmıştır. Kim Allah'a iman eder, tağut'u inkar ederse Allah'a da iman ederse o sapasağlam olan kulpa yapışmıştır ve o kulpa kopukluk diye bir şey yoktur. Peki şimdi biz şunu öğrendik bu ayetten. Allah'a iman eden önce birinci olarak tağut'u inkar eden ve sonra da Allah'a iman eden sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Peki bu sapasağlam kulp nedir? Diye soracak olursak, dediğimiz demiş olduğumuz tapasalan kulp, Said İbni Jubeit, bin Abbas ve Hakim yanında La ilahe illallahdır. Mücahidin yanında imandır, süddinin yanında ise nedir? İslamdır. Yani ne diye tanımlamışlardır? İslam, iman, La ilahe illallah diye tanımlamışlardır. O zaman bir insanın buraya yapışabilmesi için Allah ne diyor? hemen kimki şart koşuyor. Men arasana şart edatıdır. İmam Kurtubi'nin dediği gibi. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَعُوتِ Kim tağutu inkar ederse, ilk olarak tağutu inkar edecek. Ve yok <gülüyor> بِاللّٰهِ Allah'a da ikinci olarak iman ederse فَقَدِسْتَنْ سَكَبِلْ اَرْوَةِ الْوُسْفَةِ Safa sağlam kulpa yapmıştır? Safa sağlam kulpa yapışmıştır. O zaman, dedi ki şart nedir arkadaşlar? Şart oldu mu, hüküm de yerine gelir. Yani bir insan bu iki şartı birden yerine getirirse... Safa sahlam kulp olan la ilahe illallah veya imana veya İslam'a ne yapmıştır? İslam dairesine girmiştir. O zaman tam zıddı bu ikisini yerine getirdiği zaman ise ne değildir arkadaşlar? Bu ikisini yerine getirmediği zaman ise la ilahe veya imana veya İslam dairesine ne yapmamıştır? Girmemiştir. Çünkü Allah subhanahu ve bize diyor ki فَمَنْ يَتْفُرُ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Bu şarttır Arapçada. Şart edatı geliyor. Kim ki tağutu inkar edip Allah'a iman ederse kafasına lam kulpa yapışmıştır diyor. İşte la ilahe illallah'a veya imana veya itkana yapışmıştır. Ve bütün peygamberler kavimlerde bunu söylemişlerdir arkadaşlar. Bunu söylemeden geçen bir peygamber yoktur. Ne diyor Allah? Ve laqad fi kulli ummetin Biz Bütün kavimlerde, bütün ümmetlerde bir peygamber gönderdik. O peygamberlerin daveti neydi? Eni abudullah <gülüyor> ve tenibuttagut. Allah'a ibadet ediniz ve taguta yapınız ve taguttan da uzak durun. O zaman zaten biz buradan demiştik La İlahe Allah bütün peygamberlere vahyetmiştir. La İlahe İllallah'ın manasını anlamak istiyorsak peygamberlerin davetine, kavimlerini neye çağırdıklarına bakmamız lazımdır ki La İlahe manasını anlayalım. Peygamberler ne diyorlar? Allah'a ibadet ediniz, tağutlardan uzak durunuz. Ve Allah da bunu tekit ediyor arkadaşlar. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse işte sapasaklam olan kulpa ne yapmıştır? Sapasaklam olan kulpa yapışmıştır. Oysa ki arkadaşlar, subhanallah, bugün bizim hayatımızda Müslümanım diyen toplumlarda tağut diye bir mefhum yoktur. Tağut kelimesini 70 milyon insana sorun, içinden 10 bin tanesi bilmez. 70 milyon Müslüman olduğunu iddia eden insana sorun, tağutun kelimesinin manasını, tağutun ne olduğunu bilmez. Hatta size sorar, o ne demek ya, ben ilk defa duyuyorum der, hayatımda hiç duymadım der size. Oysa Allah bize şart koşuyor. La ilahe illallah'a gidebilmemiz için önce de inkar etmemiz gerektiğini söylüyor. Peki daha tağutun ne olduğunu bilmeyen, ömründe tağut kelimesini işitmeyen bir insanın tağutu inkar etmesi veya tağuttan uzak durması düşünülebilir mi ki? Tadih anlam olan kulpa yapışmış olsun. Böyle bir şey ne değildir arkadaşlar? Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü adam daha bu kelimeyi duymamış. Adamın hayatında bu kelimenin ki adam bu kelimeyi inkar edebilsin. Adam bu kelimeyi bilmiyor ki bu kelimenin manasını bilsin. İslam'da kime tağut denilir? Adam bunu ne yapsın? Adam bunu bilsin. Hatta arkadaşlar ayete dikkat ediniz. Allah subhanahu ve Taala önce kendisine imanı şart koşmuyor bize. Önce tağutu inkar etmemizi şart koşuyor bize. Kim tağutu inkar edip Allah'a iman ederse diyor. Neden? Bazı alimler diyorlar ki Allah ve hikmet insanların çoğunda İman noktasında problem yoktur. İnsanların birçoğunda iman noktasında ne yoktur? İman noktasında problem yoktur. İnsanların problem yaşadığı yer neresidir? İnsanların problem yaşadığı yer tağutu inkar noktasıdır. İşte bu zor olduğundan dolayı Allah Subhanahu ve teala ne yapmıştır? Allah Subhanahu ve teala tağutu inkarı kendine imandan önce zikretmiştir. Takin nefisler uyansın. Haa tağutu inkar etmeden... Hiç kimse sapasağlam kulpa yapamaz? Hiç kimse sapasağlam olan kulpa yapışamaz. Peki bu tağut nedir arkadaşlar? Kişinin inkar etmediği zaman uzak durmadığı zaman dine giremediği, dine girmesi için ilk şart kapı olan tağutu inkar nedir arkadaşlar? Önce biz o zaman bu tağutu inkarın manalarını bilmemiz lazımdır ki ta ki ne yapabilelim arkadaşlar? Ta ki bu tağutu inkar edebilelim. Tanımadığımız ne manaya gelmediğini bilmediğimiz bir şeyi inkar etmemiz ne değildir? İnkar etmemiz Mümkün değildir. Alimler tağuta ne demişlerdir arkadaşlar? Tağut kelimesini anlayabilmemiz için özellikle Kur'an'a bakvurmamız lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de tağut sekiz yerde geçiyor tağut kelimesi. Buradan üç yerde Allah Subhanahu ve teala tağutu öyle bir kullanıyor ki imanı şartı olarak kullanıyor. Veyahut da ne yapıyor Allah Subhanahu ve teala? Kim bunu inkar edip de Allah'a iman ederse? Veyahut da peygamberler kavimlerine dediler ki Allah'a ibadet edin tağutu inkar edin gibi yerlerde kullanarak bize zaten imanın ilk şartı veya imanın giriş kapısının tavutu inkar olduğunu öğreniyor. Ve diğer ayetlerde de tavutun manası, tağuta iman edenlerin özellikleri ne oluyor? İman edenlerin özellikleri aşağı çıkıyor. Tabi alimler tağut'u yorumlamışlardır arkadaşlar. Bu tavut ne dersek, lügat olarak tavut azgınlık demektir. Tavut haddi aşmak demektir. Tavut taza demek, Allah subhanetler ayet-i diyor ya, su taştığı zaman, yani su haddini aştığı zaman diyor, فَلَمَّ تَغَالْمَاءُ حَمَلَّاكُمْ fil الْجَارِيَةِ Su haddini açtığı zaman, o zaman tağut'un Arapçadaki kelime manası nedir? Tağut'un Arapçadaki kelime manası tağadan geliyor, suyun haddini açması demektir. Istılahtaki manasına gelince şeriat'taki manasına gelince ki, ki bizi ilgilendiren de budur. Yani insanın bilip de imana gireceği manasına gelince, bilmeden insanın Müslüman olamayacağı, tahakkuk ettirmeden insanın La İlahe İllallah kapısından, gire, kapısından giremeyeceği manasına gelince arkadaşlar Kim alimler? Şeytan demiştir. Çünkü bütün sapıklıkların başı şeytan demişlerdir. Bu Hazreti Ömer'in de görüşüdür. Ve İbni Kesir diyor bu kuvvetli bir görüştür. Çünkü bütün sapıklıkları barındıran ve bütün sapıklıklara davet eden şeytandır. Kimisi Allah'ın dışında hükmedenler demiştir. Kimisi İmam Nebevi gibi Allah'ın dışında ibadet edilen her şey demiştir. Kimisi ibadetin kendisine sarf edilen, bundan razı olan her şey demiştir. Kimisi ilbaz demiştir. Kimisi kâhin demiştir. Alimler ayetlerdeki manalara dayanarak da ne yapmışlardır? Tağuta farklı farklı manalar yüklemişlerdir. O zaman... Bizim de bu manaları anlamış olmamız lazım ki ta bu tağutu inkar edebilelim ve sapasağlam olan kulpa ne yapalım? Sapasağlam olan kulpa yapışalım. Çünkü hiç kimse kendini kandırmasın. Allah bana iman eden sapasağlam kulpa yapışır demiyor. Tağutu inkar edip bana iman eden sapasağlam kulpa yapışır. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de özellikle tağut kelimesinin geçtiği ayetleri ele alacağız. Burada tağutun ne manaya geldiğini anlamaya çalışacağız ve tağuta iman eden insanların özelliği ve tağutu inkar eden insanların bu tür tağutları nasıl inkar etmesi gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Bunu yaparken de dayanağımız Kur'an-ı Kerim'de tağutun geçtiği ayetler olacaktır. Ta ki konu ne olsun arkadaşlar, ta ki konu açıklar kavuşsun. Ve dediğimiz gibi vallahi şu noktada biraz düşününüz Allah Subhanahu ve teala İslam'a girmeden bir de tağutu inkarı şart koşuyor. Ve bugün şunu düşünün arkadaşlar Tağut kelimesini ben Müslümanım diyen milyonlarca insanın yüzde doksan ne manaya geldiğini bilmez. Yüzde doksanı duymamıştır hayatımda zaten. Böyle bir kelimeyi duymamıştır. Peki acaba nasıl olacak bu insanların sapasağlam kulpa yakışması? Bu insanların La ilahe illallah dairesine nasıl girmesi, nasıl düşünecek? Gelin bunu ne yapın? Siz düşünün. İşte biz kendimizi ve çevremizdeki insanları kurtarmak için önce bu La ilahe İllallah'ın ilk şartı olan tağutu, inkarı tanımamız lazım. Tağutu inkarı tanıyabilmemiz için de kime inkar edeceğiz? Bu tağut kimdir? Bu tağutun özelliği nedir? Bunları bilmemiz lazım. Bir sonraki dersimizde de inşallah ne yapacağız arkadaşlar? İnşallah Kur'an-ı Kerim'den tağutun özelliklerini anlatmaya çalışacağız.